Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Oruç fıkha girmeden önce Ramazan'ı ve orucu ayrıntılarıyla ele alalım. Dedi yani orucun mantığını, dindeki yerini konuştuk. ondan sonra oruç ayı olması sebebiyle Ramazani Şerifi konuştuk. Böylece eee Ramazani Şerif ve orucun bir araya gelmesinde mümin için ne kadar büyük menfaatler bulunduğunu, Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya ne büyük bir fırsat olduğunu da konuşmuş olduk. Ramazan gündeme gelince oruçtan dolayı bir kadir gecesi de gündeme gelmesi gerekiyor. Kadir gecesi diye mübarek bir gecemiz var. Bir Kur'an'da müstakil bir sure var. Surenin adı da kadir suresidir ve kadir gecesi diye bir gecenin Var olduğuna dair kesin bir belgedir bu. İna enzellahu fi lailatul kadir. O meadra kme lailatul kadir diye başlayan bu mübarek sure Müslümanlar için Kadir Gecesi diye bir gecenin varlığını belgelemektedir. Bir insan meade Allah. Ben Kadir gecesine inanmıyorum diye ağzından bir söz çıkarsa kafir olur. Hiç tereddütsüz kafir olur. Dinden çıkmış olur. Neden? E Kur'an'da açık ve seçik bir Kadir gecesi vardır. Hi hatta mtlal fecr ta gecenin başlama saati olan akşamdan fecrin doğumuna kadar yani sabah namazına kadar süren bir kadir gecesinin varlığı Allah'ın kitabıyla sabit. Bu hiç konuşulamaz. Bu efsane veya e, Müslümanlar arasında yayılmış bir örf, adet filan değildir. Ramazanı konuşuyoruz oruçtan dolayı, kadir gecesini konuşuyoruz Ramazandan dolayı. Diyebiliriz ki bir Müslüman orucu inkar etse, Ramazan ayını inkar etse, hangi konumda olursa inkar ettiği zaman bu Kadir gecesini inkar etmekle de aynı konuma düşer maazallah. Sadece Kadir gecesinin varlığı sadece, e, Kur'an-ı Kerim'deki bir sureden de gelmiyor. Bir de onlarca yani ondan fazla, yirmiden fazla ve bir kısmı Bukhari'de, Müslim'de sahih hadis kitaplarında bulunan hadisi şeriflerde var. Bir küçük ayrıntıya temas edelim. Kadir Gecesi diye mübarek bir gecenin varlığı Kur'an'la sabittir. Bu gecenin Ramazan ayı içerisinde Ramazan'ın 30 veya 29 gününden birinde olduğu da Kur'an-ı Kerim'in ayrıntılarından anlaşılıyor. Hadis-i şeriflerde de çok açık ve seçik bir şekilde 30 veya 29 geceden bir tanesinin Kadir gecesi olduğu söyleniyor. Binaenaleyh Kadir gecesinin varlığı, Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif ayına e, mahsus, mübarek bir gece olduğu hiç tartışılır bir yanı olmadan iman edilmesi gereken bir şey. Kadir Gecesi'nin değerine gelince Allah-u Teala'nın kitabında Leyletül Kadiri Kadir Gecesi Hayrun daha hayırlıdır Min elfi şehrin Bin aydan daha hayırlıdır Buyurduğuna göre Kadir gecesi yani 12 saatlik bir gece diyelim ortalama. Kadir gecesi 12 saattir. gece Gündüz 12 saat, gece 12 saat ise Kadir gecesi 12 saat. Kadir gecesi zaten gün yok. Yani 24 saat değil sadece Kadir gecesi. Bu Kadir gecesi tek başına bu 12 saatlik zaman dilimi içinde Kadir gecesi bulunmayan Bin aydan daha hayırlı. Bu hangi açıdan hayırlı acaba diye soracak olursak, bu ayrıntıyı da hadisi şeriflerden öğreniyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim, leyletül kadiri hayrun min elfi şehrin buyuruyor Kadir suresinde. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır hayırlı ne demek daha iyi daha üstün daha güzel demek hangi açıdan daha güzel Kur'an bunu söylemiyor ama sadece daha hayırlı bunu şöyle yorumlayabiliriz bir Müslüman dini açısından cenneti açısından bir gece kadir gecesi yaşaması mı Yoksa Kadir gecesi bulunmayan bin ay yaşaması mı? Hangisi daha onun hayrına olur, iyiliğine olur sorarsak, açıkça kitabımız Kur'an'ın, âyâti beyinatından anlaşılıyor ki, bir gecenin kazancı, bin aydan daha hayırlı o gece eğer, ...kadir gecesi ise... ...bunu ayeti celilelerden... ...anlıyoruz. Hadis-i şerifler... ...bu hayırlılığın... ...ne olduğunu... ...bize dönüp açıklıyor. Yine Bukhari'den... ...ve Müslim'den... ...rivayet edilen... ...hadis-i şerifte alıyoruz... Men kame el Kadri Kim Kadir gecesinin kıyamını yaparsa bu kıyamı açıklayacağız. İmanen ve ihtisaben O gecenin faziletine bin aydan hayırlı olduğuna İman ederek ve ihtisaben ve ecrini Allah'tan bekleyerek. insan bir şeye iman eder ama bundan sevap çıkar mı çıkmaz mı diye bilmez. İki türlü bilmez yani kıymetini bilmiyordur ya da ben yaptım ama bana vermezler bu sevabı diye düşünüyordur. İkisi de hata tabi. Kadir gecesi men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben iman ederek çünkü Kur'an'da geçiyor. Sure-i de isim ve ayet leyletül kadri hayrun min elfi şahr ve ihtisaben ihtisaben Allah'tan karşılığını beklemek demek. Ücretsiz yapmak. Küçük menfaat peşinde olmamak demek. Kim Kadir gecesini bu iki şartla kıyam ederse. <gülüyor> Geçmiş günahları mağfiret edilir. <gülüyor> Kadir gecesi demek ki insanın geçmiş günahlarından kurtulması demektir. Geçmiş günahlardan kurtulması bir insanın cennet demek. Bir insan mümin olarak ölürse ve sıfır günah ahirete gidebilirse o insan cennete girdi demektir. Bu sebeple Kadir gecesinin kıyamı bir gecenin kıyam edilmesi hali Müslümanın bin aydan daha hayırlı bir konumda olması demek. Buradan şu da anlaşılıyor ki Müslüman bin ay uğraşsa ihtimal ki günahlarından, geçmiş günahlardan kurtulamayabilir. Ama Kadir gecesinde bir on iki saatte bu fırsat kula veriliyor. Bin ay seksen üç sene dört ay gibi bir zaman yapıyor. şöyle. Şimdi kafadan rakam hesaplaymaya çalıştım. Yani seksen üç sene birkaç ay yapıyor. Bin ay. Yani bin ayı on ikiye böldüğümüzde öyle bir rakam çıkar herhalde. Bu da çok büyük bir zaman dilimini gösterir. Acaba Allah Teala Peygamberine bu bin ayı... ...veya Kur'an-ı Kerim'in kendisi... ...bu bin ayı... ...yani çok çok ha... ...demek için mi söyledi... ...yoksa hakikaten... ...yani 999 değil 1000... ...1001 olsa... ...belki 1001 ayda geçebilir mi demek... ...hayır, bunu Allah bilir... ...böyle bir söze iddiaya girmeye gerek yok... ...ister mecazi bir manada olsun... ...isterse de hakiki manada olsun ala beyan Kur'anımız Kadir Gecesi'nin kıymetini bilmeye davet ediyor Allah'ın kullarını. Mesele bu bitti. Gerisini hiç konuşmaya gerek yoktur. Şimdi biraz sonra bu Kadir Gecesi'nin kıyamının çünkü men kema leyle tel Kadir Gecesi'ni kıyam ederse kim? Ne demek olduğunu biraz sonra değineceğiz. Hadis-i şerifin o bölümüne e, geçmemize bir ara verelim. İkinci bir hakikat. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim'imizin bahsetmiş olduğu, hadis-i şeriflerin izahat getirmiş olduğu Kadir gecesi ashab-ı kirama, Bedir Savaşı'na katılanlara, Mekke'nin fethine katılanlara mahsus bir şey değildir kıyamet suru üfürülünceye kadar her la ilahe illallah muhammedur resulullah diye mümin olan herkese sunulmuş bir fırsattır bu bu da ulemamızın icma ile sabittir çünkü Kur'an-ı Kerim ilk nesle böyle bir imkan verdik Sonrakiler başının çaresine baksın demiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh kadir gecesi lütfuyla Allah'ın karşılaştı. Ebu Bekir'den sonra son mümin kimse kıyamet sabahı ona da Allah kadir gecesini ihsan etmiştir lütuf olarak. Lütfu kimseye borcu yok Allahu Teala'nın lütfuyla keremiyle. Bir başka Kadir gecesi hakikati. Kadir gecesi Ramazan-ı Şerif'in dışında yoktur. Kadir gecesinin Ramazan'a mahsus olduğuna dair de ümmetimizin söz birliği vardır. Binaenaleyh bu güzellik Kadir gecesine mahsustur. Bu hususta da e, pek çok hadisi şerifler var. Kur'an-ı Kerim'de e, Allah Teala Şehr-ı Ramazan Unzile fihil Kur'an buyuruyor. Kur'an Ramazan ayında indirildi diyor. Sonra Kadir suresinde de son cüzünde Kur'an'ın İnna enzellâhu fi leyletil kadir diyor. Biz onu Kadir gecesi indirdik diyor. Demek ki Kadir gecesi Kur'an'ın Ramazan ayında indiği Bakara suresinde belli Kadir gecesinin de Kur'an'ın indirildiği özel gece olduğu da Kadir suresinde belli. Dolayısıyla Kur'an'da Ramazan ayı içerisinde bir Kadir gecesi bulunduğunu kesin göstermiş oluyor. Elimizde de onlarca sahih hadisi şerif var ki bu hadisi şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından Kadir gecesi arayışı içinde bulunulduğunu bize göstermektedir. Başka bir husus. Yani ne yapacağız Kadir Gecesi'ne gelmeden önce Kadir Gecesi kurallarını şöyle bir pekiştirmemiz gerekiyor. Başka bir husus. Kadir Gecesi Kadir Gecesi Ramazan-ı Şerif'in içindedir. Ancak Ramazan-ı Şerif'in 20'sinden sonraki son 10 veya 9 günü içerisinde olduğunda da bir tereddüt yoktur. Evet. Kur'an sadece Kadir Gecesi diyor ve bunun Ramazan içinde olduğunu bize işaret ediyor. Çok sahih hadis-i şerifler bunun eee Ramazanî şerif içerisinde olduğunu söyleyip gece veya rakam vermiyor. Bazı hadisi şeriflerdeki onlar da sahih hadis şerifler yani sahih hadis ne demek? Demişler bu hadismiş. Öyle değil. Demişler hadismiş. Filan sahabi filan sahbi demiş. Buna hadis denmez. Öyle öyle olmaz. Hadis demek. Resulullah'ın sözü demek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Âlimler de yüzde yüz Resulullah böyle dedi diye inandıkları şeye hadis derler. Bu düzeyde kuvvetli bilgiye dayanan sözlerini aleyhissalatü vesselam Efendimizin sahih hadis diyoruz. Böyle değil de şüphesi varsa alimlerin ulaşma açısından... Ona zayıf hadis diyoruz. Eğer o söz aslında Resulullah'a ait değil de, başka bir zatın sözü hadismiş gibi yanlışlıklarla kitaba geç, kitaplara geçmişse, ona da mevzu hadis diyoruz ki, mevzu hadis herhangi bir ata sözü kadar bile değerli değil, hiçbir kıymeti yoktur. Mevzu hadisin kıymeti olmaz. Bir hadisi özellikle sahihtir diye, vurguladığımız zaman o hadisi şerife bakışımızın iman düzeyinde olması gerektiğini anlamamız gerekiyor. Demek ki Ramazan-ı Şerif'in içinde Kadir Gecesi var bir hakikat. Bu Kadir Gecesi'nin bulunma ihtimali son 10 gecedir. Ramazan-ı Şerif 29 gün eğer son 9 gün. ...biraz daha daraltan haberlerde var... ...son yedi günde... ...olma ihtimali... ...bir puan daha yüksek... ...son... ...yedi gün... ...çünkü son on gününde... ...olma ihtimali... ...mesela... ...yüzde altmış diyelim... ...bu son on yedi günün... ...son yedisine kaydırdığımız zaman... ...neye göre bu kaydırmaları yapıyoruz sahabe kiramdan gelen bilgi akışına göre bazı sahabilerin Peygamber Aleyhisselam Efendimizden yaptıkları nakillerde bu tür bilgi fazlalıkları var. Bunları değerlendiriyoruz. Çünkü çok hadis-i şerif var Kadir Gecesi ile ilgili son 7 gün bilgisi biraz daha güçlü. Son 7 günde olma ihtimali. Biraz daha bu mesela %60'tı. Son 10 gün son 7 %65 oldu. Biraz daha iniyoruz. Son 7 günün ya da son 10 günün tek sayılı gecelerinde olma ihtimali bir puan daha yüksek. Mesela %70 oldu şimdi bulunma ihtimali. Demek ki Ramazan ayında Kadir gecemiz var. Kadir gecemiz Son 10 gününde. Son 10 günün 7 günü çok değerli. O son 7 günün veya son 10 günün tek sayılı geceleri daha değerli. Bir başka ihtimal veya bir başka üzerinde bilmemiz gereken şey Kadir gecesi bizim takvimlerimizde yazdığı gibi Ramazani Şerifin 27. gecesidir demek çok zor. Biraz sonra vurgulayacağız o 27'yi takvimlere yazarken evet bazı bilgiler var elimizde 27. geceye işaret eden. Ama bu bilgiler %80'lik bir bilgi değil %10'luk %20'lik bilgi mesela güç olarak işaret olarak insanlar biraz sonra anlatacağımız Kadir Gecesi mantığını 10 gün beklemeye tahammül etmeyeceklerinden, edemeyeceklerinden bari tutarsa tutar bir gecemiz olsun garanti demişlerdir. O geceyi de ne kadar Kadir Gecesi mantığı ile yaşamışlardır. O da ayrı bir konu tabi. Ama Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğunu iddia etmek yanlıştır. Bu kendi kendine çorba bu yemek gibi bir şey olur. Bu büyük bir iddia. Bilakis Kadir gecesinin bazı senelerde farklı gecelere kaydığı mesela bir sene 26 bir sene 27 bir sene 25 olduğuna dair de bilgiler var bu da bize 27 diye diretmenin çok da doğru olmayacağını gösteriyor burada sahih hadisi şeriflerden yine yola çıkarak kadir gecesi gününün farklı işaretleri bulunduğunu da söyleyebiliriz. Mesela, Kadir gecesi olacak günde, güneş doğarken, ışıkları, bol güneşli günlerdeki gibi olmaz. Şeklinde, hadis-i şerif var. Ama, mesela, Türkiye'nin, batısında böyle değildir güneş o gün doğusunda da gür güneştir Adana'da güneşten kavruluyordur insanlar Edirne'de de bulutludur hava dolayısıyla bu gece kadir gecesidir diyemeyiz neden? çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatlu'u yevme izin la şu'a alaha diyor o gün parlaklığı şu ağları olmaz şekilde doğar. Bu güneş olmaz, bulutlu olur şeklinde değil. Ne anlama geldiği hakkında %100 diyebileceğimiz bir bilgimiz yoktur. Binaenaleyh Kadir gecesi üzerinde bir ne zamandır iki günü gecesinde ne vardır ne yoktur gibi çok da Müslümanın uğraşması gerekmeyen tartışmalar yapılmamalıdır. Çünkü müminin gayesi bulmaca doldurmak mıdır? Biz ay tutulması var da bu ay tutulmasını güneş gözlüğüyle seyretmeye mi çıkacağız? Ne kadar mümin için kötü bir şey bu. Kadir gecesindeki gayemiz Turistik bir gaye değil ki. Biz Kadir Gecesi'ni Allah'ın mağfiretini yani bizi bağışlamasını elde etmek için önemsiyoruz. Eğer bunu Kadir Gecesi'ni tiyatroya, eğlenceye, festivale çevirir gibi değerlendirirsek, önceki ümmetlere sunulan bu fırsatları heba ettikleri gibi biz de Allah'ın bu büyük nimetini heba etmiş oluruz. Dolayısıyla müminin asıl gayesi Kadir Gecesi'nde şimdi bahsedeceğimiz atmosferi yakalamak Kadir Gecesi'ni Allah'ın mağfiretini yakalayıp Bin sene ibadet etse O bin senede yakalayamayacağı Büyük fırsatı Yakalayacak şekilde ihya etmektir Şimdi bir soru Bütün Müslümanların Sorduğu gibi Bizde bir soru sorabiliriz Ayşe annemiz sormuş bu soruyu Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme Sormuş Tirmizi ve İbn-i Mace'nin Rivayet ettiği bir ad-i şeriftir bu. Demiş ki Ya Resulallah ben anlasam ki Kadir gecesi şimdi. Yani bu fırsat önüme kondu. Anladım ki işaretlerinden Kadir gecesidir. Bu gecenin de kıyamını yapmak istiyorum. Yani bu gecenin Ecrinden, sevabından istifade etmek istiyorum. Ne diyeyim ya Resulallah? Ne buyurursun? Şeklinde sormuş Tirmizi'nin ve İbni Maci'nin rivayet ettiği sahih hadisi şerifte. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Efendimizin mübarek lisanından dökülecek olan pırlantalar kıyamet sabahına kadar Kadir gecesi sevabı umuduyla yatıp kalkan herkes için umuttur. Bu kadar. Bunu değerlendirebilen Kadir gecesini değerlendirmiştir. Dönelim Tirmizi'nin ve i̇bn Mace'nin bu hadisi şerefine. Ayşe anamız sormuş. Ne edeyim ya Resulallah Kadir gecesi? Tamam anladım Kadir gecesi ne edeyim? Cevap vermiş. Kuli dik dik Allahumma innaka afuwn karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwn karimun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwn fa'fu anni Türkçesine Allah'ım sen çok affedicisin, kerimsin yani cömertsin, affetmeyi de seviyorsun, beni de affet. Allah'ım sen çok affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Bu kadar Ayşe annemize verdiği ders bu kadar. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Bir, iki, Kadir gecesini iman ederek ve Allah'tan karşılığını bekleyerek, ihya edene geçmiş günahlarının mağfiret edileceği vaadi vardır. Bu iki gerçeği öğrendik Kur'an'dan ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şeriflerinden. Şimdi bu kadar büyük bin ay eder değerindeki bir programı aleyhissalatü vesselam Efendimiz biricik hanımı Aişe'ye özetliyor da bizim planladığımız pek çok şu şu şu şu işler şu işler vesairelerin hiçbirine temas etmeden Aişe de ki Allahümme inneke Allah'ım sen çok affedicisin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Şu bin ay değerindeki 12 saatlik gecenin çalışma programı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında. Şimdi burada şöyle bir dipnot koyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hele hele Ramazan'daki ibadet hayatı en ince ayrıntılarına kadar bize ulaşmıştır. Filan işte şöyle yapardı, şu saatte böyle yapardı, hanımları anlattı, analarımız diğer ashabı anlattı, Enes anlattı, İbni Abbas anlattı, gece nasıl namaz kılarlar. Gizli kalmış bir yönü yok aleyhisselam efendimizin. Kadir gecesi şu işi yapardı diye tek bir kelime yoktur. Ashab-ı kiram da Ramazan-ı Şerif'i en iyi değerlendirmeye gayret eden insanlardılar. Ama buna rağmen onlardan da Kadir gecesine ait özel şu yatırımı yaptı diye bir bilgi yoktur. Tabiinden de yoktur üç mübarek nesilden bize ulaşmış bir bilgi yoktur ama o nurlu asırdan bu tarafa doğru kıyamete doğru yaklaştıkça bakıyoruz ki Kadir Gecesi programı abartılı abartılı geliyor Bakıyoruz ki, Kadir Gecesi namazları, Kadir Gecesi tatlıları, Kadir Gecesi simitleri, Kadir Gecesi gezileri, Kadir Gecesi vaazları, Kadir Gecesi, Kadir Gecesi ashab-ı kiramın adını şanını duymadığı şeyler, nübüvvet günlerinde, Hasan Basri, rahmetullahi aleyhin zamanında, abit insan, Hasan Basri, onu tarif edenler Allah korkusunu Hasan Basri'nin Allah korkusunu tarif edenler ne diyorlar sanki gitti cehennemde yandı yandı yandı geldi de dünyada o günleri hatırlayıp ağlıyor öyle Allah korkusu olan bir adam Kadir Gecesi programı yok ama Ramazan-ı Şerif'in gece bütün 26 gecesini televizyonun karşısında meydanlardaki eğlence programlarında geçirenlerin baya Kadir Gecesi programı var ama işte şeytan melun um budur. Böyle oyalar oyalayacağı zaman. Hasan Basri'den daha iyi ibaretler yaptırır sana. Ebu Bekir'in aklına gelmez şeyleri senin kalbinde ibadet diye ihya ettirir. Şeytan budur. 26 geceyi televizyon karşısında, internet ekranlarında heba et, 26. gecede 5 tane simit al çocuklara, komşulara aman Allah'ım al sana cennet bunun adına oyalanma da diyebiliriz tuzak da diyebiliriz adına ne dersek diyelim bundan Müslüman zarardadır şimdi bu mantığa tekrar dönelim Buhari ve Müslim'in ve diğer sahih hadis kitaplarının şu gece niye bin geceden daha, bin aydan daha hayırlıdır sorusuna verdiği cevap neydi? Çünkü Allah günahlarını mağfiret ediyor kulun. Kıyam ederse geceyi. Gece kıyamını yaparsa. Demek ki Kadir gecesinin Müslümana vermek istediği paket Allah'ın mağfireti paketidir. Bunu yakalaması lazım Müslümanın. Bunu yakalamak için de Allah'ın mağfiretini yakalamak için de Müslüman ne yapmalı? Müslüman eğer bu mağfireti yakalamak için simitle, çorbayla, Aşure ile vesaire benzer şeylerle bunu yapacaksa, hatta ve hatta, o gece yüz rekat, kaza namazı kılacak olsa, mesela, değerli şeyler olmasına elbette değerli, sadaka vermekten değerli ne var? Namaz kılmaktan değerli ne var? Ama borsa, namaz borsası değil o gece. O gece sadaka borsası gecesi değil. O gece gıfrana Allah'ın meğfiretine ulaşma gecesidir. O meğfireti de talep etmen gerekiyor. O talebi de validemiz Aişe radıyallahu anhaya dua şeklinde aleyhisselam efendimiz öğretmiş. Buna göre ben Kadir gecesinin nurlu yüzünden istifade ettim. O gece benim için münevver oldu diyecek insanın, Müslümanın o gece Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fe'afu anni bunu diliyle Kalbiyle, gözüyle, kulağıyla, eliyle ve ayağı ile söylemesi lazım. Yani o gece af arayan, mağfiret arayan mümin olduğumuzu melekler görecekler. Bir. İki, herhangi bir gecenin ihya edilmesi demek. Bir gecenin ihya edilmesi demek. Yani men kâme leyletel kadri diyor ya hadis-i şerif. Kim kadir gecesini kıyam ederse, ihya ederse diyor. Hadis-i şerif gecenin ihya edilmesinin ne demek olduğunu şu şekilde açıklıyor. Kim gecenin başındaki yatsı namazını cemaatle kılarsa, Gecenin yarısını ihya etmiş olur. Sabah namazını da cemaatle kılarsa, o gecenin sabah namazını da cemaatle kılarsa, diğer yarısını da ihya etmiş olur. Böylece bütün gece ihya edilmiş olur. Hadis-i Şerif Allah'ın affını dilemeyi öğütlemişti. Geceyi ihya etmekte de budur dedik. O zaman kadir gecesi bir kere yatsı namazını, teravih değil yatsı namazını ve sabah namazını huşu içerisinde nerede kılacaksa orada kılmaktır. Ve akşam iftar saatinden sabah güneş doğuncaya kadar ki o 12 saat sürecek olan veya 14 saat neyse sürecek olan gece nama gece boyunca Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu fa anni diye dille, gözle elle ayakla defterle kalemle dua etmektir. Bunların arasında bizim ihdas ettiğimiz ve gitgide abartarak Çoğalttığımız şeylerin Allah katında bir değeri yoktur. İnternetin başına oturup bütün dostlarına Kadir Gecesi tebriği göndermek diye bir ibadet çeşidi Ömer bin Hattab bilmemişti. Onun bilmediğinde de zaten bereket yok. O gece kandildi, simitti, çorbaydı, pilavdı, aşureydi. Bunlar kaşık sokulmaz şeyler. Bu ümmet zühd ümmetidir. Midelerini disipline eden bir ümmeti simitle ibadet ettirmek şeytan tuzağıdır. Ne kadar yemezsen o kadar iyisin diyecek peygamber aleyhissalatü vesselam. Sen ne kadar kaliteli simit ve aşure yaparsan o kadar iyi olacaksın. Bunu da peygamberin sünnetine uymak için yapacaksın. Ve sadaka sevapmış, hediyeleşmek sevapmış diyeceksin. Bu da tuzağın kuyruğu. Tuzağa bir de kuyruk takmış şeytan. Sadaka ne zamandan beri israf sayılacak bir tatlıyı zenginler paylaşınca sadaka oluyor. Bunlar hepsi tuzak, mümin, basiretli olmalı. Kadir gecesi dahil her geceyi esasen canlı yaşamalıdır. Ama şeytan anladı ki biz Kadir gecesinde geçmiş senelerimizi temizleyeceğiz Allah'ın izniyle. Önce ilk tuzağı 27 dedi. Bunun için camilerde 27. gece yer bulunmazken 28. gece o insanlar... Belgeleri olduğu için ellerinde cennet belgeleri takvimde de Kadir Gecesi yazmadığından camiye gelmeye bile tenezzül etmeyebildiler. Bu bir tuzaktı. Kadir Gecesi camileri dolaşmak bir ibadet midir? Müthiş bir israftır. Vakit israfıdır. Eyyub Sultan da dahil buna, Fatih Sultan da dahil, Süleyman Sultan da dahil. Hiçbir camiyi dolaşmak bir ibadet çeşidi değildir Kadir Gecesi'ne tahsis edildiğinde. Hatta hatta Mekke'de oturan bu geceye mahsus Medine'ye mi gitsem dese Kadir Gecesi ibadet olarak o da yok. Oturup Kabe'ye baksan çok daha iyi iş yapmış olurdu. Bir de geceyi mümin kalkıp 8 rekat, 12 rekat teceddüt kılabilse var ya. E tamam Kadir gecesi bu işte. Sabahleyin kalktığında sen günahların döküldüğüne dair içinde bir serinlik hissediyorsan, damarlarının rahat kan dolaştırdığını anlıyorsan ve ertesi gün de bıraktığın bu mel'anetlere dönmem bir daha diye kat'i bir direniş gösteriyorsan Alimallah Kadir gecesi ve Kadir gündüzü oldu demektir. O iş o zaman elhamdülillah zafere ermiş demektir. Bu mübarek gecede aynı zamanda Kur'an'ın indirildiği gece olduğundan o gece Kadir gecesi bizim Kur'an'la kontak kurmamız, biraz daha Kur'anlı Müslüman olmamız anlamına geliyor. Yani bir tür şöyle söyleyebiliriz, Kur'an-ı Kerim o gece bize biraz daha yanaşıyor, biz Kur'an-ı Kerim'e biraz daha yanaşıyoruz. Bunu sağladığımız zaman, bunu sağladığımız zaman, ertesi seneye kadar zaten Kur'anlı bir hayatı biraz daha iyi yaşamış olacağız. Geçen sene Kadir gecesinden önceki sene 20 gramdı enerjimiz 21'e çıkmış olacak. Öbür sene öbür sene derken 20 Kadir gecesi yaşasak gramajımızı 20 kat arttırmış olacağız biz. İşte Kadir gecesinin fazileti bereketi de buradan gelmektedir. Şimdi bir küçük soru üzerinden bir nevi nefis muhasebesi yapalım istiyorum. Şimdi gerek Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda çok açık bir şekilde Kur'an Kadir gecesini gizliyor. Kadir gecesini Leyletül Kadri hayrun min alfı şahr. Tenazzalul melaiketu ve'r-ruhu fiha bi'zni rabbi min kullam'in selam. Hiye hatta matla'il fecer diye. iç ayrıntılarını veriyor. Melekler inerler. O gece selam gecesidir yani. Allah'ın indirdiği güvenlik, emn-i eman gecesidir. Böyle bilgiler veriyor, veriyor. Şu gecedir demiyor ama. 1 bölü 30 ihtimal üzerinden bu geceyi Kur'an bize tanıtıyor. 1 2 Onlarca hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz filan gecedir Kadir gecesi açıkça demiyor. Son 10 günde arayın diyor. Son 10 günün tek gecelerinde arayın diyor. 21, 23, 25 böyle arayın diyor. Sonra başka bir zaman soruluyor. Son 10 günündedir diyor. Bir gizleme hareketi görüyoruz. Hem Kuranda, Kur'an uslubunda hem de hadisi şeriflerde açıkça gizli tutma meyli göze çarpıyor. Herhalde Allahu Teala bunu bir hikmete binaen yaptı. Bu hikmetin Nedeni neydi? Kullar bir tek gece olursa eğer, o geceye yığılırlar Kadir gecesini yaşayacağız diye Ramazan-ı Şerif'in geriye kalan 29 gecesini çarçur ederler. Halbuki, halbuki Ramazan-ı Şerif'in Yüklü olduğu program mümin açısından yüklü olduğu program bir yıllık tembelliği atıp gelecek yıla enerji devredecek yüklü bir programdır. Ağır bir programdır. Müslüman 30 kiloluk bir yakıtla yola çıkacağı varsayılıyor. Onun için ona 30 kiloluk bir teneke veriliyor eline. Müslüman da bu 30 kiloluk tenekenin içinden bir kiloyu alıyor gerisini bırakıp gidiyor. Nasıl olacak bu? Kısa bir zaman sonra 29 e, litre daha az olduğu için, 29 kilo daha az olduğu için kısa bir yol gidip kalacak. Bu nedenle Ramazan-ı Şerif'ten sonra bayramın 3. gününe kadar bile devam etmeyen iman enerjimiz problem olup duruyor bize. Halbuki bakıyoruz Ashab-ı Kiram'a, Selefi Sali'ne, Hasan Basri'lere Allah hepsinden razı olsun. Bakıyoruz ki onlar Ramazan'a aylar kala hazırlığa başlıyorlar. Ya Rab beni Ramazan'a kavuştur. Beni Ramazan'a kavuştur. Ramazan'dan sonra da Ramazanmış gibi aylarca yaşamaya devam ediyor birbirlerine dua ederken Allah Ramazanınızı kabul etsin diyor devamında da ilave ediyorlar Allah yıllarca tekrarını nasip etsin bize diyorlar biz bunu sadece bayramda söylüyoruz ama Heh, Allah tekrarını nasip etsin bayramın diyoruz bize bayramı lazım oluyor bize Ramazandan sonra. O Ramazan'daki cami cemaatleri ikramlar, sadakalar ve benzeri şeyler niye devam etmiyor? Bundan dolayı. Halbuki halbuki, Ramazan Panayir ayı değildi. Yani geliyorsun günahlarını döküp gidiyorsun değil. Canlanıp gidiyorsun olan bir aydı. Hantallığını bırakıp gidiyorsun. Halbuki bakıyoruz ki Ramazan'dan sonra maadallah teravih yorgunluğundan dolayı mini bir tatile çıkıyor insanlar. E çok yorulduk Ramazan'da. Halbuki Ramazan coşturmalıydı. Yormalı değil, coşturmalıydı Ramazan-ı Şerif. İşte bu mantık Ramazan'ın 27. gecesine Kadir Gecesi sıkıştırma mantığı. Şimdi çok iyi biliyorum bu sözleri sağda solda dinleyenler Filanca saat epçet hesabı hesapladı 27 çıkıyor. Filanca sahabi benim kalbime 27 doğuyor. Deyip duracaklar. Ne bileyim Allah'ın kitabı gizleyecek epçet hesabı açacak bulmacada 27 çıkacak buna iman denmez. Hatta ve hatta, hatta ve hatta yani şöyle bir dar mesel mesele olsun diye söylüyorum. Bunun 27 olduğunu bilmiş olsaydık bile gizlemeliydik çoluk çocuktan bunu 30 gün ciddi mümin olsunlar diye. Çünkü 30 günlük bir egzersiz insana ciddi bir kazanç getirir. Beden spor olarak bile olsa. Bir gün sahilde koşan hiç kimse zayıflamıyor ama. Peki... Niye Allah Teala 30 gecesi de bunun mübarek gecedir demiyor o zaman? Çünkü Allah bizi yarıştırmak istiyor. Bir, iki. Allah rahimdir kulları için. Filan gün annesi rahatsız olduğu için, filan gün uyuya kaldığı için, filan gün karnı ağrıdığı için, kadir gecesinde yapmayı niyetlendiği şeyi yapamayan kullarına 29 fırsat daha vermiş olmak istiyor Allah. Yani filan gecedir diye kat'i söylemiş olsaydı Allah bunu... ...peygamberine söyletmiş olsaydı ya da... ...e gittin camiye o gece... ...üşüdün camide sıcaktan bunaldın... ...klimanın çalışmadığı yere geldin... ...kadir gecesi de gitti, moralin de gitti... ...bir daha sene ya nasip... ...böyle yapmak istemedi Allah... ...ne hikmetler ne hikmetler vardır ki... ...o hikmetleri sadece Allah bilir... ...hakim odur... ...her şeyi yerli yerinde yapıyor... Müslümanlar olarak Ramazan'a dönmek istiyorsak eğer Ramazan'a dönmek istiyorsak bu Ramazan'ı bütün geceleri bin aydan değerli gibi değerlendireceğiz. Peki nasıl değerlendireceğiz? Bir, bir kocaman bir bir hem de öyle normal bir bir değil. Çok büyük bir bir Ramazan boyu Allah'ın haramlarından şüpheli gördüğümüz şeylerden kaçınacağız. O gece ve bütün Ramazan gecelerini haramsız geçirmeye çalışacağız. Menhiatsız geçirmeye çalışacağız. Bir ay kendimizi karantinaya almamız lazım. En büyük iş bu. Bu nedenle Ramazan ayını sosyal hizmet ayına çevirmek de çok hoş bir şey değil. Vakıflar yardım toplayacaklar diye kadınlar, erkekler, kampanyalar yani Ramazanı Ramazandan daha mübarek gören anlayışlar ama hep para için. Yardım. yardım. Ramazanınız kutlu olsun, mübarek olsun, çok olsun, bol olsun paran varsa yoksa e, normal Ramazan güle güle kullanın. Bu bir tuzak. Evet keşke Müslümanlar Keşke Müslümanlar vakıfları ve hizmet noktalarını Ramazan'a mahkum etmeselerdi. De Ramazan'ımızı otel odalarında, toplantılarda, iftarlarda, hatta şimdi son senelerde iftar yetmediği için nihayetinde 30 iftar oluyor. Bir insanda bir kere iftar edebiliyor. 3 iftara yetişemiyorsun. Çünkü iftarda yemek önemli değil. Ardından bir saat konuşulacak. Yani o bir saat... Kokteyl yapılacak otel odalarında muhabbetler dolayısıyla 30 iftar yetmediğinden şimdi sahurlar da ilave oldu. Sahurda e, toplantı kurbanı oldu. Kimsenin evinde çoluk çocuğuyla şöyle iftar lezzeti yaşama şansı kalmamak üzeredir. Zaten evde iftar etmek çok ayıp. Piknikte, otel odalarında, e, Ramazan'dan önce e, ve hala arkasında bira saklayan lokantalarda iftar etmek şimdi adet oldu. Ramazan zühd ayı, Ramazan takva ayı, dünyaya tenezzül etmeme ayı, itikafıyla kabir hayatı yaşama ayı, çünkü itikafı göreceğiz. İtikafın özü mümini hayatta iken kabir provası yaptırmaktır. Kabre, camiden herkes gidiyor, sen garip tek başına kalıyorsun karanlık camide. İtikaf kabir provası yapıyorsun böyle bir ayda e, ailece gidiyorsun iftar yemeği diye bir yere evde 20 liraya mal edeceğin sofrayı 200 liraya daha fazlaya mal ediyorsun bir de mübarek oluyor Ramazan geri geliyorsun bunların hepsi haramdır demiyorum diyemem caiz değil böyle bir söz söylemek ama bunların iyi bir yatırım olmadığını adım gibi biliyorum niye? ashab-ı kiramın bir iftar programına gittiklerine şahit olmadık. Mekke'nin fethine gittiklerine şahit olduk Ramazan'da. Ramazan'da ya bu mahallede çocuklar sataşır bana onlara bağırır çağırırım başımı belaya sokmayayım deyip itikafa camiye çekildiklerini gördük. Ashab-ı gidecek bir lokanta bulurlardı herhalde. O zamanın lokantası bir deveyi kesip yemekti. Öğrende keserlerdi. Kinte'de de Kazanlara koyup pişirip afiyetle bir yerlerdi herhalde. Öyle yapmadılar. Çünkü Ramazan eğlence ayı değil. Allah muhafaza buyursun. Bütün bunları konuşuyoruz, ediyoruz. Bu kadar ayrıntılar, izahlar vesaire konuşuyoruz. Şu halimize güler miyiz? Ağlar mıyız? Bir de son senelerde Ramazan eğlencesi. Ramazan afeti çıkarttılar başımıza. Ramazanlarımızı katlediyorlar. Bundan da Allah'a sığınıyoruz. Kadir gecesi her mümine Allah'ın bin ay ağırlığında bir değer olarak sunduğunu müminin böyle görmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kadir gecesi imanımızla alakalıdır. Bir masal değildir. Filan Şeyh Efendi'nin, filan Hoca Efendi'nin, Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin İbni Abbas'ın, İbni Ömer'in, Ebu Bekir'in naklettikleri böyle çok nostaljik bir hatıra değil bu. Kur'an, Kur'an bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Kadir gecesi özentisiyle yaşadı. Kadir gecesini yüzde yüz yaşamış olayım diye vefat edeceği selam 20 gün itikafa girdi. Son 20 günün itikafa girdi Rabazan'ın. Halbuki daha önce 10 gün itikafa girerdi. Son 10 gün itikafa, itikafa girerdi. Vefat edeceği sene 20 gün itikafa girdi. Neden? Aman Kadir Gecesi diye. Onun her saniyesi zaten 100 Kadir Gecesinden daha değerli ama buna rağmen ümmetine örnek olmak için Kadir Gecesi'ni ...bize göstermek için. Demek ki tekrar... ...toparlayacak olursak... ...bir Ramazan Şerifimiz ayı Ramazan-ı Şerif ayımız var. Bu Ramazan-ı Şerif'te... ...Kur'an'ımız var. Bu Ramazan-ı Şerif'te... ...hepimizin... ...göz bebeği... ...Kadir Gecemiz var. Kadir Gecesini heba etmiş insan... ...83 sene yaşayıp... ...83 sene... ...sonra bütün ibadetlerini heba etmiş kadar büyük zarardadır. Evet bu zarar sermaye zararı değil, kar zararıdır. Yani sermayesi gitmiş değil belki ama elde edeceği muhteşem, muazzam karları kaybetmiştir. Bu çok büyük bir hüsrandır. Hüsrandır. Biz Kadir Gecesi ciddiyetimiz varsa akraba toplantımızı vesaireyi Ramazan'ın dışına atmamız lazım. Son 20 gününe mümkünse bunları sokmamak lazım. Son 10 gününü de çamaşırla, bulaşıkla, ziyaretle, ticaretle, dükkanla geçirmemek lazım. Sadece aile geçindiren, yani çoluk çocuk bakmak durumunda olan mümin bir insan, maişeti için dükkanına gitsin, çalışsın. Ayrı bir konu. Fakat mesela kadınlar Afet oğlu, afet buna denir herhalde. Ramazan-ı Şerif'te mukabele okurlar. Ee, bakarsın ellerinde poşetler, o mukabele senin, bu mukabele benim, maşallah. Ramazan'ın son beş gününde in yok, cin yok. Ne oldu bu mukabeleler? Erken bitirildi. Niye erken bitirildi? Hanımefendiler bayrama hazırlık yapacaklar. İnna lillahi ve inna ileyhi râciûn. Bayram hazırlığı. Şeytan ne büyük tuzaklar kurmuş. Keşke Ramazan'ın 25 gününü hiç mukabeleye gitme son 5 günü yakala mukabeleyi. Ücretler o gün dağıtılıyor son. Sonuna yaklaştıkça Allah'ın verdiği değer artıyor artıyor artıyor. Müminin bayramı var hazırlık yapacak baklava yapacak. Şeytanı biz aptal biri zannediyoruz. Bundan herkes vazgeçmelidir. Şeytan çok akıllıdır. 20 mukabele takip ettirir sana. Yeter ki son günlerde bırak bunu. Çünkü son günlerdeki o okuyacağın aminler o ayetler seni kanatlandırıp cennete götürecekti. Biriktirdin biriktirdin. Hamuru yoğurdu yoğurdu yoğurdu. Unuttu masada gitti. Bir hafta sonra geldi. Çürümüş hamur. Aynen böyle oluyor. Şeytana çok dikkat edeceğiz. İnşallah ümmeti Muhammed'in e, dirilişine vesile olacak hamleleri yapmayı da Allah bize müesser kılar.